Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı ve rahmeti bereketi üzerinize olsun Ramazan ayında e, oruç tutmak Müslümanların önemli ibadetlerinden çok önemli ibadetlerinden birisidir çok sevaplı ibadetlerinden birisidir efendim İslam'ın e, ana temel ibadetlerinden birisidir onun için e, Ramazan orucunu tutmaya şer'i bakımdan efendim özür olmayan efendim e, bedeni sıhhatli olan e, her müslümanın büyük gayret göstermesi lazım. Allahu Teala Hazretleri bu büyük mükafatların verildiği, büyük sevapların kazanıldığı mübarek aydan en güzel tarza en çok şekilde istifade etmeyi Allah e, hepinize hepimize nasibi müyesser eylesin. Efendim bu Ramazan ayı ile ilgili e, bazı hadis-i şerifler efendim size okumak istiyorum. Bu Ramazan ayının sevabını gösteren sahih hadis-i şeriflerden okumak istedim. Hadis-i şeriflerden birisi tabi e, Ramazan Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş Ramazan orucu e, Kur'an-ı Kerim'de ya Kütübe Aleyküm Siyam ayet-i kerimesi ve devamıyla Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş kesin bir e, temel ibadettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, İmam Buhari efendim, Ahmed ibn Hanbel Müslim, Ebu Davud, Tirmzi, Neseyih ve diğer kaynaklar Ebu Hureyre'den ve İbn-i Neccar'da Enes radıyallahu anhumadan rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor ''Mensame ramadane imanen ve ihtisaben gufure ma tekaddeme'' min zembihi kim Ramazan ayını Allah'a inanarak imanla sevabını Allah'tan bekleyerek ihtisaben efendim ihya eder Ramazan orucunu güzelce tutarsa geçmiş o güne kadar ya, işlemiş olduğu günahları asıl mağfiret olunur Allah affeder buyuruyor efendim bu e, duyulmuş meşhur her Ramazan'da söylenen bir hadis şerif e, kaynakları sağlam olan bir hadisi şerif e, herkes tutması lazım tabi e, şimdi Türkiye efendim kış ayında ve e, gündüzleri kısa geceleri uzun hem teravihleri kılmak kolay hem de efendim gündüz oruç tutmak birkaç bakımdan kolay bir Efendim gün kısa olduğu için oruç kısa saatlerde tutulacak iki çok sıcak olmadığı için insan aç ve susuz kalmaya hem daha rahatlıkta dayanabilecek ee, geçen gün e, İsveç'te Stokholm'de bulunan e, ihvanımıza kardeşlerimize telefon açtım e, nasılsınız e, orada imsak kaçta kesiliyor efendim e, iftar kaçta oluyor filan diye dediler ki altı e, civarında imsak kesiliyor sabahleyin efendim öğleden sonra da 3 civarında bizim 3 e, e, mühür sırasında efendim iftar oluyor dediler yani 9 saatlik bir uyku oluyor şey, e, oruç oluyor ibadet orada Stockholm hesabıyla tabi bizim güney yarım kürede şimdi ben Avustralya'da bulunuyorum Avustralya'da da yaz burada da efendim Melbourne'a doğru Melbourne en güneydeki şehirlerden birisi Efendim, artık 17-18 saat e, e, belki o kadar olmasa bile 16 küsür saat oruç tutacaklar olsun yani e, Türkiye'de de yaz aylarında harman yaparken efendim, döven döverken harman savururken tarlada çalışırken mübarek e, kardeşlerimiz e, oruçlarını tutarlardı yaza geldiği zaman Ramazan orucu gene o sevapları alırlardı Allah'ın rızasını kazanmak için fedakarlıktan da Demek ki eski günahları cenabı Hak affı mağfiret ediyor. Bu kesin. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadis-i şerifinde buyurmuş ki ''Likülli şeyin zekatün ve zekatül cesedi esavun.'' Her şeyin bir temizlenmesi e, zekatı vardır. Malın zekatı biliyorsunuz işte, işte parasının kırkta birine ayırıyor fakirlere veriyor. Efendim e, sürüsünün 40 tane koyunu varsa bir koyununu veriyor. Efendim e, arazisinde mahsul varsa mahsulün öşrünü veriyor filan. Efendim her şeyin zekatı vardır. O zekatı yapıldığı zaman mal temiz olur. Fakirin hakkı çıkarıldığı zaman ayrılmadığı zaman pis ve e, iyi olmayan bir kazanç ve mal olmuş olur. Her şeyin zekatı var. Likül bir şeyin zekatı ve zekatül ceset vücudun zekatı da savımdır yani oruç tutmaktır bu oruç tutmak böylece efendim e, vücudun paklanmasını temizlenmesi maddeden ve manen efendim e, e, temizlenmesini sağlayan bir ibadet oluyor bu da çok önemli efendim e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, bir hadis-i şerifinde müjdelemiş ki ben Mahte Simon. Evciballahu kıyame. Hazreti Ayşe Sıddıka validemizden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Bir insan oruç tutarken vefat etse Ramazan ayında yani oruçluyken Allahu Teala Hazretleri kıyamet gününe kadar onu oruç tutmuş gibi efendim ona orucu e, şey yapar. Yani tutmuş gibi efendim sevabını yazar. Orucu ona kıyamete kadar vacip kılar yani. O zamana kadar oruçluymuş gibi ezüllünü efendim ihsan eder diye müjde var demek ki ne kadar güzel e, bir e, mükafatlı ibadet olduğu buradan da görülüyor. Başka bir hadisi şerif okuyalım. E, İmam Bukhari, Tirmizi, Nesi'i efendim Ahmed ibn Ebu el Said el Qudiri Hazretlerinden rivayet etmişler. Mensame Yemen fi sebilillah. بَاَدَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذَارِكَ الْيَعُنْ سَوْعِينَ Kim, efendim, Allah yolunda, Allah rızası için, efendim, e, bir gün oruç tutarsa, Allah onunla cehennem arasını, efendim, yetmiş harif, yani son bahar demek ama, efendim, e, yani yetmiş sene manasına, yetmiş sene arasını, Efendim, e, aşar cehennemden uzaklaştırır. Yani cehenneme girme ihtimali azalıyor. Efendim, cehennemle arasındaki mesafe çoğalıyor. Yani oradan cehennemden uzaklaşmış oluyor. Bu da başka hadis-i şeriflerde var. Efendim, oruçlunun e, e, sevabıyla ilgili diğer bir hadis-i şerif. Men saame ramabane fe ve tahaffuzı mim ma yem beri en tahaffuzı منه ma kablahu bu da Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh peygamber Efendimizden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif Ahmed İbni Hanbel'de Beyhaki'de ve Hulvaniye ve diğer kaynaklarda var kim Ramazan orucunu tutarsa ama şartı var ki Arefe bu orucun sınırlarını cezalarını efendim ahkamını bilirse yani e, ne yaparsa orucu sağlam olur ne yaparsa orucu bozulur efendim sevabı kaçar efendim e, bunları bilirse ve tahaffuza mimen en yeter oruçluyken sakınması gereken şeylerden de güzel kendisini korur sakınırsa çekinirse korursa küsire makablahu geçmiş ömründeki Efendim günahlara kefaret olur, mağfiret olur günahları demek yani bu bu oruç onları sildirir demek. Tabi insanın oruçluyken nelerden çekinmesi gerekiyor? En basiti yemekten, içmekten efendim e, ve diğer e, tabii olarak hakkı olan e, beşeri efendim ihtiyaçlarından. Allah rızası için İlmihal kitaplarında yazılan şeylerden Sakınacak tamam bunlar maddi sakınma Yemeyecek içmeyecek vesaire Efendim bunun dışında Gıybet etmeyecek Gözüyle harama bakmayacak kulağıyla haramı dinletmeyecek Dinlemeyecek kulağına haramı Dinlettirmeyecek kulağını harama Vermeyecek Elini harama uzatmayacak ayağıyla harama Varmayacak her şeyine dikkat edecek Yani midenin orucu Yemek yememekse gözün Orucu da harama bakmamak dilin orucu da haramı, günahı Allah'ın sevmediği sözleri söylememek. İşte orucun efendim hududunu bilmek ve sakınılması gereken şeylerden sakınmak bu manaları ihtiva ediyor. Bunu geçmiş konuşmalarda geçtiğimiz senelerde üstüne bastıra bastıra çok geniş bir şekilde efendim açıklamış hadis-i şerifler okumuştum. Yani millet sadece e, yemek yemiyor, su içmiyor, bitiyor sanıyor. Halbuki bütün hareketlerine dikkat etmesi lazım. Oruçluyum diye efendim kendisine e, ibadet ettiğinin şuurunu e, efendim hiç unutturmadan, e, aklından onu çıkarmadan neler haramsa, haramların, günahların her çeşidinden kendisini koruması lazım. Şimdi e, onları yapmazsa efendim oruçlu kalkıyor, plaja gidiyor efendim. Oruçlu kalkıyor. Efendim, günah yerlerine gidiyor, oruçlu kalkıyor. E, ben oruçluyum yemiyorum, içmiyorum. Yemiyorsun, içmiyorsun ama gözün harama bakıyor, dilin efendim günah işliyor, kulağın günah işliyor, elin günah işliyor. Olmaz. Yani onlardan korunma da çok önemli. O hadis şerifleri geçen senelerden okuduğum için e, bu seferki şeyde bu hadisleri seçmedim. E, kaçınılması gereken şeyler sadece yemek, içmek değil. Günahların her çeşidinden kaçınacak, her ağzasını günahtan sakınacak oruçlu. Buna tekrar efendim ağırlık veriyoruz, söylüyoruz. Efendim böyle güzel tuttuğu zaman oruç oruçluğunun mükafatı çok büyük oluyor, geçmiş günahları af oluyor. Ayrıca bir başka müjde var. Abdullah ibn Amr ibn al radıyallahu anhmadan değirmi rivayet etmiş oruçlu'nun. E, oruç tutması sebebiyle Allah nazlı bir kulu oluyor. Allah'ın nazlı bir kulu oluyor. Muazzez bir kulu oluyor. itibarlı bir kulu oluyor. Her şey kıymet kazanıyor. Mesela buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Samtu sahibi tesbihun. Oruçlunun sükutu sanki tesbih çekmiş gibi sevaptır. Tesbih demektir. Ve nevmuhu ibadetün. Uykusu da ibadettir. Yani e, uyduğu sırada uy bir şey yapmıyor. Yatıyor işte şuursuz kendinden geçmiş ama o bile ibadettir. Ve dua uhu müstecabun Duası müstecaptır. Yani dualara da dikkat etmek lazım. Kendimize, ana babamıza, kardeşlerimize, sevdiklerimize, dostlarımıza, geçmişlerimize duayı çokça edelim. Çünkü duası da müstecaptır oruçlunun. Ve ameluhu muda'afun. Ameli de kat kat kat efendim fazla miktarda verilir sevapları. Şimdi biz burada bir cami yeri alma karar verdik bir arsaya talip olduk efendim arsanın sahibi de vermeye razı oldu Fakat paramız denk gelmiyor vaat etmiş arkadaşlar var şimdi onlara gideceğiz diyeceğiz ki bak ramazanda yapılan işlerin sevapları başka zamanlara göre daha fazla veriliyor kat kat fazla veriliyor bak ameluhu mudaafun şu hayrınızı hadi bak söz vermiştiniz öbür arkadaşlar verdi siz vermemişsiniz verin de Sevabınız katkan fazla olsun diyeceğiz tabi. Demek ki oruçlunun böyle ayrıca her şeyi değer kazanıyor. Sükûtu efendim tesbih oluyor, uykusu ibadeti oluyor, duası müstecab oluyor. E, Amel de kat kat mükafatlı sevabı fazla veriliyor. Yani Ramazan dışında verdiği e, sadakadan Ramazanda verdiği daha sevaplı oluyor. Ramazan dışında kıldığı namazdan Ramazanda kıldığı namaz daha sevaplı oluyor. E, efendim her ibadeti böyle kat kat fazla oluyor. Mesela hacca Ramazan'da e, ömreye giderse Ramazan ayında o zaman e, başka zamanlardakinden sevabı fazla oluyor ve bir haç yapmış gibi efendim peygamber Efendimiz'e bir haç yapmış gibi diye bir var. Sevabı fazla oluyor. Tabi belki garipsemişsenizdir uyku uy, uyumasını e, oruçlunun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, e, uykuyu da tavsiye ediyor bir hadis şerifinde tabi bizi sevdiğinden ümmetine acıdığından ibadetleri rahatlıkla yapsınlar da bayılmasınlar efendim halsiz bitap düşmesinler ama orucun faydası da hasıl olacağı için orucu da tutsunlar diye kolaylık da gösteriyor kolaylıkları da Allah'ın e, verdiği kolaylıkları da bize bildiriyor onu e, şey yapayım efendim e, okuyayım size e, Deylemi Enes radıyallahu anhten naklen hakim müstezekinde Efendim kaydetmiş. Erbaun men fa kaviye ala siyamihi en yeküne evvel fıtrihi alama. Vela yeda us sahur vela yeda ulka ile ve en yeşim meşe en min tayıp. Sadaka Rasulullah fi makar el Diyor ki Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifte dört şey vardır ki erbaun men fa kim bu dört şeyi yaparsa kaviye ala siyamihi. Orucuna efendim e, kuvvetli olur. Oruç tutmağa bedeni takatli olur, dinç olur. Yani orucu kolay tutar. Tabi biliyorsunuz e, kış gününde oruç tutmak kolay da yaz gününde zordur. Hele Suudi Arabistan'da efendim bizim geçtiğimiz senelerde bulunduk. E, yaz e, Ramazan zamanlarında böyle tam yaza geldiği zamanlarda e, çok zor oluyor. Yani sıcakta e, insanın böyle sanki İçi, ilikleri böyle e, akmış gitmiş de içi boşalmış gibi oluyor Çok e, zor oluyor Çok sıcaklarda oruç tutmak Oraların sert e, kuvvetli sıcaklarında Peygamber Efendimiz bu dört şeyi Tavsiye etmiş, oruç tutacak kimselere Kim bunları yaparsa Efendim e, orucunu Rahatlıkla tutar, oruç tutmaya Bedeni kuvvetli olur Takat getirebilir manasına Birinci tavsiyesi En yeküne evvelü fıttrihi alama İlk önce suyla iftar ederse demek ki şeyden sonra iftar vaktinde orucunu açacağı zaman efendim suyla iftar ederse kuvvetli olur. Çünkü susuzluğu fazladır. Tabi suyu soğuk içmemek lazım. Soğuk su bedene dokunur, mideye dokunur. Yıllık sıcak, efendim soğuk olmayan buzdolabına girmemiş suyu içmesi lazım diye de onu söyleyelim ki, Peygamber Efendimiz'in zamanında zaten buzdolabı şeyi vesaire yoktu zemzem içerse tabii zemzem çok daha iyi olur bir şeyi ilk iftarında su içmek böyle olunca efendim su içti mi insan efendim böyle sulanmış bir çiçek gibi saksıda yapraklarını salmış bir çiçek suladığın zaman bakıyorsun dildiriyor bizim bahçeye şimdi buraya efendim bir arkadaş getirdi domates biber vesaire ekti Efendim gündüzün sıcağını görünce böyle buruşuyor, yaprakları sarkıyor. Ama sulayıverdiğimizde dimdik, efendim sular sulamaz, ayağa kalkıyor. Su hayat demek, suyla iftar etmesi. Tabii suyla iftar etmek olur, hurmayla iftar etmek olur, zeytinle iftar etmek olur. Böyle olursa, suyla olursa kuvvetli olur bedeni diye Efendimiz'in tavsiyesi bir. Ve en le, la yede as sahur, efendim, sahur yemesiyi ihmal etmemek. Bazıları ben efendim dayanabiliyorum diyor. Sahura kalkmıyor. Halbuki sahurda bereket var. Sahura kalkacak. Sahurun o vaktinde uyanmış olmak önemli. Ee, rahmetli hocamızın büyük kız kardeşi halamızdan dinlemiştik. O medine imine Münevvere'deyken çok yıllar önce, 50-60 yıl önce herhalde sahur vaktinde sahur ezanı okurlar orada. Geçen gitmiş evin gelini bebeğin kundaktaki bebeğin burnunu sıkmış yanağını sıkmış uykudan uyandırmış e, hala sormuş ki yani niye bu çocuğu uyandırıyorsun e, ezan okunuyor T sahur ezanı okunuyor teheccid ezanı okunuyor demiş o küçücük çocuk daha bebek olsun demiş efendim kızar e, şimdi uyumaya alırsa, alışırsa bu saatte bebekken ondan sonra büyüdüğü zaman sahura teheccide kalkamaz e, tabi sahurda bir de sahura kalkmakta hem sahur yemeğine afiyetle yemek gibi bir şey var, ikram var bir de sahur vakti kıymetli sahur vaktinde kalkmaya alışmak lazım, sahur vaktinde ibadetin başka zamanda da çok değeri var onu alışkanlık haline getirmek gerektiği için sahura kalkmak lazım, yani birazcık su, birazcık hurma efendim zeytinle bile olsa sahur yemeğini, sahur yemeği ihmal etmemek lazım sahur yağı yiyen orucu kolay tutar. Yani oruca kuvvetli olur. İftarını o, e, suyla açan oruca kuvvetli olur. efendimiz sahur yiyen oruca kuvvetli olur. Ve en la yeda al ka ile kayılıyla uykusu denilen gündüz uykusunu terk etmemeyi de tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz Müslüman sahura kalkar sabah namazına gider ondan sonra işine gider filan yani öğle vakti oldu mu zaten bir mesai tamamlamış demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öğlenden evvelki o sıcak vakitte bir miktar uyurdu ve ona kaylule uykusu denir. Sünnettir ve vücuda çok faydalıdır. Gece ibadetine de insanın vücudunu hazırlar kuvvetlendirir. Onu uyuyan geceliğin tecide kolay kalkar Ramazan'ın dışında. Ramazan'da da sahura kolay kalkar. Orucu da kolay tutar. Onun için gündüzün bir vaktinde şöyle bir gündüz uykusu uyumayı da Efendimiz tavsiye buyuruyor oruç tutacak ümmetine. Bir de dördüncüsü ve en yeşime şey en mintip güzel bir koku koklamak da oruca kuvvetlendirir insanın vücudunu buyuruyor. Bir güzel bir koku sürmek bir güzel bir koku koklamak da faydalı olur buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle dört tavsiye buyurmuş bunları tutmaya çalışalım. Bunlar ikramı Allah'ın, peygamber efendimizin de orucu kolay tutalım diye bize efendim tavsiyesi olmuş oluyor. Şimdi ben asıl efendim seçtiğim e, bir e, orucu faziletini anlatan bir e, hadis-i şerifi okumak istiyorum. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemizden efendim İbni Abdülbel Dara Kutni e, ve Mevahivi Ledünniye sahibi rivayet etmiş bu hadisi şerifi uzunca bir hadisi şerif ama hoşunuza gideceğine e, kaniyim e, müjdeleri duyunca sevineceksiniz aziz ve sevgili dinleyiciler ve izleyiciler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte buyuruyor ki ma'min min abdin asbahâş sa'imen illâ fütühat lehu evvâbu semâ ve sebbahat azâuhu ve isteghfere ehlü sema'i dünya ila entevara bilhicab Ve insallah rekaten ev rekateyni eda'et lehu sema'vatu nura e, Kulne ezvacuhu minel huril in Allahumma kbulhu ileyna Fakat iştekna ila rü'yetihi Ve in hellele ve sebbaha ev kebbere Ve in hellele ev sebbaha ev kebbere Telkahu şebun elfe melekin, yektubun şebabeha ila en tawarabil hicab. Sadaka Rasulullah. Efendim oruçlunun her şeyinin ne kadar kıymetli olduğunu, ibadetlerinin ne kadar sevaplı olduğunu gösteren bir hadis-i şerif. Şimdi cümle cümle size açıklamasını söyleyelim. Ma'min Abdin asbaha saimen. Hiçbir kul yoktur ki Sabahleyin oruçluyken kalkmış olsun da şu mükafatları almış olmasın. Yani oruçlu olarak sabahlayan bir insana şu mükafatlar Allah tarafından veriliyor. Nedir o mükafatlar? İlla fütuhat lehu evvabu sema. kapıları ona açılır. Tabi bunun ne demek olduğunu başka sohbetlerimde zaman zaman açıklıyorum. Belki duymayan kardeşlerim vardır efendim, Miraç'ta da Peygamber Efendimiz karşılaştığı Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Sema'nın kapıları var. Her sema'nın kapısı var. Bir semadan öteki semaya dualar, ibadetler, insanlar vesaire varlıklar efendim öyle paldır küldür geçemiyorlar. Sema'nın vazifeli meleği soruyor. Sen kimsin, neyin nesisin, olur olmaz. Bazısına müsaade ediyor, bazısına müsaade etmiyor. Mesela bir e, günahkar efendim mesela riyakar bir kul efendim bir namaz kılsa işte melekler sevaplarını alıyorlar Allah'a götürecekler semanın kapısına gelince o görevli melek diyor ki durun bakalım ne, ne götürüyorsunuz işte falanca kul efendim namaz kıldı da onun sevabını dergahı izzete e, götürüyor götürün geriye efendim bu kıldığı namazı o riyakar herifin yüzüne patlatın kafasına çalın Efendim o riyakâr olduğundan bana Allah emretti riyakârın amelini buradan öteye geçirmem. Onun için e, boşuna uğraşmayın. Dönün geriye diyor. Şimdi he, semanın kapıları kapalı oldu mu? Efendim vaziyet fena. Semanın kapıları açık oldu mu? Eh geçit kolay. Yani sınırlar, gümrük kapıları efendim bir yerden bir yere giderken maniler olmadı mı rahatça geçti mi insan seviniyor. Oh elhamdülillah kimse aramadı, yormadı, üzmedi bavullar açılmadı filan diyoruz rahatlıkla geçtik çok şükür diyoruz bazen de efendim kimisi diyor ki işte ben didik didik aradılar her şeyi ortaya döktüler çok fena oldu ya toplaması zor oldu filan e, o bir şey değil gene toplarsın şey yaparsın da bir de yani ibadet yapıp da sevabı kabul olmazsa efendim ibadet dergah izlete gitmezse, semadan öteye geçmezse fena. Oruçlunun ilk efendim mükafatlarından birisi ne oluyor? Bir kere efendim semanın kapıları ona açılıyor. Yani gümrük yok, teftiş yok, engelleme yok. Efendim semanın kapılarından öteye ta Cenab-ı Mevla'nın dergahına kadar ibadetler gidecek, sevaplar gidecek, dualar gidecek, niyazlar gidecek. Çok güzel. Yani serbestlik var. Bir böyle efendim e kolaylık, büyük bir kolaylık. Bir, semanın kapıları açılır. iki ve sebbahat ağzauhu e, bütün azası oruç tutanın bütün eli, ayağı, hücreleri, efendim iç organ iç uzuvları, dış uzuvları her şeyi her e, uzvu azası efendim tesbih eder. E, Tabi onların da sevabı o onların sahibi olan kişiye geliyor önce itibariyle bütün e, vücudunun hücreleriyle, zerreleriyle, azasıyla e, tesbih eden mübarek bir insan olduğundan mükafatı çok oluyor. Sonra bessem ehli sema'it dünya en yakın semanın ehli onla onun için efendim istiğfar eder. Ya Rabbi bu oruçlu kulunu affı fele de eyle diye şu bizim efendim en yakın semada bulunan melekler efendim mübarek varlıklar yani dünya ehlinin halini bilen onları takip eden e, söz melekler ona istiğfar eder. Allah'tan affedilmesini talep ediverir. Yani ne zamana kadar? İlâ entevâra bil hicâb. Efendim perde ile perdelenip öbür tarafa gidinceye kadar. Bu ne demek? Allah-u Alem güneş yani batıncaya kadar demek. Yani şey bitinceye kadar, oruç bitinceye kadar, akşama kadar manasına gelebilir allah e, Allahu alem. Fe in salla reketen ev reketen. Bir rekat, iki rekat bir namaz kılarsa eda atlahu semavatu nuran. Kıldığı namazdan dolayı semalar o, onun için nur saçar. Yani nur dolar efendim nurla aydınlanır. Efendim ona e, nur saçarlar. Kur'ne ezvacuhu min hurul in ve cennetteki e, hurileri huri'in e, den olan zevceleri e, başlarlar duaya Allah'ın makbutu ileyna e, ya Rabbi bu Efendimiz'e biz çabuk kavuşalım onu bize efendim çarçabuk efendim kavuştur fakat iştekna ileriyeti cemalini görmeye kız çok e, efendim, muhabbetimiz ziyade oldu diye e, dualar ederler yani e, e, bu da e, cennetteki hurilerin kendisi için e, duası demek oluyor o da efendim güzel bir şey tabi el hurul in ezvacıhu minel hurul in el hur vel in ikisi iki tane sıfattır çoğuldur efendim, hurun tekili havra efendim in'in -in çoğulu aynadır yani havralar ve aynalar efendim dan olan sevecileri demek. Havra ne demek? Efendim işte gözü son derece kirpikleri uzun si siyahı siyah akı ak. Şöyle baktığı zaman fevkalade güzel efendim demek. Efendim e, aynada gözü böyle fevkalade güzel demek e, manasına geliyor. Herkesi böyle gözün güzelliği ile ilgili iki sıfat bu. E, şeylerin tabi hurilerin çeşit çeşit şeyleri var. Temsafi güzel e, cemali güzellikleri çok fazla fakat özellikle gözleri çok şahane olduğundan onlar el hurul bein diye adlandırılmış. Onlar ya Rabb'i şuna kavuşalım diye efendim e, artık şeye başlıyorlar. Yani tezahürata başlıyorlar cennette oruçlu için ve in helllere sebha ev kebbere eğer bu oruçlu kimse la ilahe illallah derse veyahut tesbih çeker subhanallah derse veyahut tekbir getirir Allahu ekber derse onun bu la ilahe illallah'ını subhanallah'ını Allahu ekber'ini telka huşebun elfe melek 70 bin melek efendim karşılar o bu mübarek ibadet diye yektugune sevabaha bu e, tesbihlerinin sevabını yazarlar İlâ en tevara bil hicad, tekrar efendim şey yaptı efendim aynı e, tabir geldi efendim perde ile e, örtülüp saklanıncaya kadar yani güneş ufuktan batıncaya kadar manasına olmalı Allah-u Alem. Akşama kadar yani 70 bin melek onun e, la ilahe illallah'ını subhane Allah'ını Ekber'ini efendim yaza yaza Efendim e, devam ederler manasına. Buradan anlıyoruz ki e, bu hadis-i şeriflerden daha pek çok hadis-i şerifler var. Ben bir sohbetlik hadis-i şerifleri seçtim size kitaplardan. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Oruç çok mağazam bir ibadet. ve Oruçlunun her e, bakımdan her işi çok büyük mükafatlarla taltif ediliyor ve kendisine çok efendim özel e, bağışlarda ve özel muamelelerde bulunuluyor. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim şeyi o Ramazan özellikle bu Ramazan artık şimdiye kadar kusurlu olan kardeşlerimize varsa dinleyenler içinde efendim işte doktor bana tutma dedi de efendim veyahut işte biraz zayıflıyorum da benim işim ağır da vesaire. Yani bunların bir kısmı gerçekten doğruysa mesela doktor hakikaten tabii bir müslimi e hazık olacak. Yani e, mümin bir doktor olacak ki yani buna e, şeytanlığından orucu engelletmek istemesin. Hakiki mümin bir doktor yok tutabilirsin böyle o kadar çok mühim değil diyorsa o zaman olmaz. E, bazıları işte böyle beynamaz özürü falan dediğimiz gibi efendim küçük sebeplerden şeytanın aldatmacası olarak bu güzel ibadetten geri duruyorlar. E, oruç ibadetine efendim çok büyük bir aşkla, şevkle bu sene böyle çok daha geçtiğimiz senelerden daha güzel bir şekilde sımsıkı sarılalım ve bu Ramazan'ı çok güzel tutmaya gayret edelim. Bakın e, efendim ne kadar büyük mükafatlar var. Güzel tutulursa sonuç ne kadar e, efendim e, muazzam mükafatlara e, ulaşılıyor Sonuç ne kadar güzel oluyor onun için e, kendimiz oruç tutalım efendim e, hane halkımıza tutturalım yakınlarımıza sevabını söyleyelim İnşallah şöyle ümmet olarak çok güzel bir Ramazan geçirmeye ibadetle taatle dualarla dualar müstecap efendim duaları unutmayacağız zikirleri unutmayacağız namazları unutmayacağız e, haramlardan korunmayı unutmayacağız efendim işte e, güzel bir Ramazan geçirelim Cenab-ı Hak'tan dilerim ki Ramazanımızı Cenab-ı Hak rızasına uygun Peygamber Efendimizin sünnetine muafık Efendim kitaplarımızda anlatılan adabına e, riayetle güzel bir şekilde e, tutmayı, gündüzleri oruç tutmayı, akşamları da Efendim gece ibadetini teravihi ihmal etmemeyi, takva ile onları kılmayı, Hayır O çok yapmayı. Efendim Allah nasip eylesin, muvaffak eylesin tevfikini rafik eylesin Efendim, e, güzel kulluk yapmayı nasip eylesin, büyük mükafatlara çok büyük mükafatlara nail eylesin evvela affı mağfiret eylesin ondan sonra da cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin nice nice Ramazanlara sıhhatle, afiyetle erişmenizi nasip eylesin hele Ramazanın içinde saklı olan o Kadir Gecesini de böyle hep bütün Ramazanı ihya edince elbet bir akşamda o olacak. Kadir Gecesi'ni de ibadete geçirip, ihya eyleyip bin aydan daha hayırlı bir geceyi ihya etmiş olmayı da nasibi müyesser eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Mercat.